Tüm programında tekrar beraberiz. Ben Selen. Ben Rabia. Fende Gülce. Bu hafta yapımcılar olarak <gülüyor> sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Söz Küçüm proje Projesi. Konuklarımız ise Türker Sütçü, Merve Te Tekioğlu, Melda Akbaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bize kendinizi ve proje ile ilişkinizi anlatabilir misiniz? Tabii. Hangimiz başlayalım? Fark etmez. Fark <gülüyor> Peki ben başlayayım. Merhaba, Melda ben. Ee, söz küçüğün kimim? Söz küçüğünle ilişkimle biraz oradan bahsedeyim. Ben çocuk çalışmaları birimde çalışıyorum. Zaten sizlerle de birlikte çalışıyoruz. Ee, söz küçüğün projesiyle ilişkim de e, bu projenin koordinatörüyüm diyebiliriz. Yani koordinatör nasıl? E, bu projenin başından sonuna kadar projenin belli işleyiş noktalarında destek olan, yardımcı olan ve işin genel yürütülmesine yardımcı oldum. E, i̇lişkim bu. Başka nelerden bahsedebilirim projeyle ilgili. Nasıl bir proje olduğunu isterseniz daha sonra konuşalım. Tabii. Olur. Merhaba işte ben Merve. Ee, ben de Söz Küçüğü'n eğitmenlerindenim. Ee, söz Küçüğü'yle nasıl tanıştım? İşte bir gün Melda abla aradı işte böyle böyle bir oyun var gelir misin falan dedi. Ben de tabii gelirim dedim. Bütün gün süren bir eğitim boyunca e, oyunları oynadık. <gülüyor> Türker ben de. O eğitimi verenlerden biriyim. Gönüllüyüm. Daha sonra üzerine zaten konuşuyor <gülüyor> olacağız. Uzun uzun böyle. Ee, peki, ilk olarak bu eğitim sürecinde neler gördünüz? Ben o istersen. Başlayayım ben. Şöyle, Kasım ayında bir eğitmen eğitimi yapıldı. Şubat ayında bunun ikinci kısmı yapıldı. Ve Nisan ayında da yaygınlaştırma eğitimleri yapıldı. Merve'ler bu eğitim alanlardan. Çocuk hakları üzerine konuştuk. Nedir çocuk hakları? Nasıldır? Nasıl konuşulmalıdır? Nasıl savunulmalıdır? Bu işin eğitimi nasıl olmalıdır? Bir oyun tasarlanması düşünülüyordu ve ortaya bir oyun çıktı söz küçüğün, çocuk hakları oyunu. Böyle zaten bugün birlikte oyun da oynadık. Üzerine konuşacağız. Merve söylemek istediğin şeyler neler? Biz de eğitim süresi boyunca işte haklar üzerinden konuştuk. Haklar üzerine değişik oyunlar oynadık. Ve hani birbirimizin haklarını, çiğnememiz durumunu e, gördük, öğrendik. Ve daha sonra işte oyunu oynadık, oynattık. Ee, arkadaşlar e, biz de e, az önce e, oyunu oynadık. Gerçekten çok eğlenceli. Hani... E, bize hem eğlen, bize hem eğlendirecek bir yandan da hani e, öğrenebileceğimiz aslında çok şey var oyunda. Siz ne düşünüyorsunuz oyunla ilgili? E, belki ben araya böyle küçücük girip başka bir şeyden bahsedebilirim. Hem bir oyundan bahsettik hem bir e, eğitimden bahsettik. Sözküç'ün projesi nasıl bir proje? E, Sözküç'ün projesi aslında bir akran eğitimi projesi. Öncelikle işte Türker ve Türker gibi 16 tane üniversite öğrencisinin katıldığı Kasım ve Şubat aylarında birer eğitmen eğitimi yaptık. Çünkü çocuk yani bir akran eğitimi projesi olduğu için önce üniversite öğrencilerine, gönüllülere bir eğitim yapıldı. Daha sonra bu Türker'in de bahsettiği gibi bu üniversite öğrencileri, lise öğrencilerine bu aldıkları eğitimi ve tam da bu esnada proje kapsamında tasarlanan az önce de bahsettiğiniz söz küçüm kutu oyununu, Lise öğrencilerini aktardılar. Merve de lise öğrencilerinden katılan bir arkadaşımız ve şimdi aslında projenin bu ayanda da bu eğitime katılan lise öğrencileri kendilerinden daha küçük çocuklarla çünkü oyunun hedef kitlesi 10-14 yaş onlarla oyun oynayacaklar ve daha fazla çocuğun oynaması için yaygınlaştıracaklar çocuklara. Belki hani bunu araya girdikten sonra hani sözküçün hem bir akran eğitimi hem de aynı zamanda Oyunumuzun adı. Peki bu oyunu yapma amacınız neydi? Ben başlayayım ondan sonra herkes kendi düşündüğü amacı da söylesin Tabii aslında. Ki. Çocukların hakları üzerine konuşabilmesi için de aslında temel amacı oyunun. Yani ilk yola çıkarken bu oyunun daha ortada hiçbir şey yokken de çocukların böyle günlük hayatta başına gelen olaylarla yaşadığı olaylarla işte mahallesinde olabilir okulda olabilir, oyun oynarken olabilir maç yaparken olabilir ee, başına gelen olaylarda bazen başımıza hak ihlalleri geliyor. Yani biri bizim hakkımızı korumuyor ya da biz kendi hakkımızı korumuyoruz ya da arkadaşımızın hakkını korumuyoruz ee, bu olaylarla sahip olduğu haklar arasında ilişkiler kurmasıydı bizim amacımız ee, siz oynadınız aslında bunu, buradan sizi, sözü size bırakayım Türker e, Merve Gülce, Rabia ve sen hani bir şeyler söyleyebilirsin. Acaba ben, konuşuluyor mu? Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum ya. Bir oyun olacağı konuşulmaya başladığı günden beri çok heyecanla beklemiştim bu süreci. Çünkü evet haklı ihlalleri oluyor. Bazı sorunlar yaşıyoruz. Bunu çocuklarla konuşup aslında bir şeylerin farkına varmamız da gerekiyor. Ama bunu konuşurken çocukların aracını kullanmak gerekiyor ya. Çocukların da çok iyi kullanabildiği bir araç oyun ya. Böyle bir yerden yola çıkıldığı için ben çok heyecanlıyım. Ee, sanıyorum da oyunu her bulduğum fırsatta her bulduğum çocukla oynamaya çalışacağım. Ee, aslında e, oyundan önce hani daha doğrusu şöyle söyleyeyim e, bu eğitim süreci içerisinde e, oyun yapma fikri yok muydu? Yoksa e, oyun yapma fikri çıktı ve e, hani ondan önce bir eğitim süreci mi gerçekleşti? Projenin aşamalarından birisi zaten oyun. Oyun e... Eğitim. Eğitimin sonunda tasarlanacak bir oyun. Bu oyunun paylaşılacağı arkadaşlar ve sürekli oynanacak aslında. Yani başından beri var oyun projenin içerisinde. Peki bu oyunu sadece büyük Küçükler mi oynuyor yani çocuklar mı oynuyor yoksa yetişkinler de oynuyor mu? Çok güzel bir soru. Ben de bunu bekliyordum. Ben geçen hafta 45 yaşın üzerindeki 10 kişiyle bu oyun oynadım ve çok keyifliydi. <gülüyor> çocuklar, büyükler, yetişkinler herkesle oynamak gerektiğini düşünüyorum. Çocuk haklarını sadece çocuklarla mı konuşmak lazım? Bu benim en sevdiğim soru. Bir de belki en keyifli izlemek ben hiç denk gelmedim daha oynayamadım. Ama hem işte... Ebebeğin hem çocuk bir arada oynarsa belki bu da çok keyifli olabilir. Hani sizde de oyunlar olacak. Siz de oynarsanız işte sizin çevrenizdeki yetişkinlerle oradan fikirlerinizi nasıl geçtiğini bakalım. Onlar çocukların hakları üzerine konuşurken neler oluyor, bizimle paylaşırsınız. Hem de Rabia'nın belki sorusuna yanıt bulmuş oluruz. Evet. Şöyle bir yerden ben bir şey söyleyebilirim. Ee, çocuklarla oynamak evet çok önemli bu, bu oyunu 10-14 yaş hedef kitlesi bu oyunun ee, ama yani çocuklara çocuk hakları konusunda konuşmalarını sağlayacak bir aracımız var elimizde ama büyüklere bunu nasıl konuşturacağız aynı oyun olabilir bir taraftan onlar da eğleniyorlar aslında çünkü o haklara da saygı duymamız gerekiyor bir taraftan bizim bence büyüklerin oynaması daha iyi yani çünkü şu bakımdan hani çocukların hakları var evet ama hani bunları biz çocuklarla oynuyoruz onları öğreniyor. Bir de büyüklerle oynandığında hani ebeveynler hani çocukların haklarını daha iyi biliyorlar. Hani ihlal edemezler o bakımlar. Oyun içinde hani dur falan diyebiliyorlar bir yerden sonra çocuklar. O yüzden artık hani ebeveynlerin oynaması, büyüklerin oynaması çok daha iyi. Çocuklara hani başka gözle bakabilirler. Onlara yaklaşımları daha farklı olabilir yani şöyle demek istiyorsunuz anladığım kadere hani bu oyunu hani çocuklarla birlikte e, oynan hani e, oynandı e, ama hani e, çocuklarla hani nasıl çocuklar haklarını öğreniyor ve hani e, kendini hani nasıl diyeyim savunmayı hani e, belki o oyunu oynadıkça daha e, nasıl diyeyim ilerletiyor. Ama e, hani nasıl çocuklar kendini savunabiliyorsa büyükler de bu hani oyunu oynadıktan sonra belki aa benim işte ne bileyim çocuğumun işte e, işte bir yenimin ne bileyim işte e, böyle bir hakkı varmış. Ben hani bunu yapamam kanun ihlali gibi e, şey anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Kesinlikle. Ben de destekliyorum. Bir de belki hani oyunun şu anki hedef kitlesinden bahsediyor olmak lazım. Oyunun hedef kitlesi 10-14 yaş arasındaki daha çok çocuklar. Biz de şimdiye kadar hep yaygınlaştırmayı, yaygınlaştırmalardan özellikle Merve galiba en son oynamış. O bahsetmek istersem. 10-14 yaş grubundaki çocuklara biraz daha ağırlıklı olarak hitap ediyor ama... Büyüklerde oynamalı. Bence herkes Her Ben çok keyif alıyorum oynarken. Peki... E... Oyunu e, kaç yaşından sonraki çocuklara oynamayı tavsiye ediyorsunuz? Ee, yani şöyle, 10 yaştan itibaren oynanması bu, bu, tavsiye değil de hani bu uzman görüşü gibi Hı -hı. bir şey değil ama 10 yaştan itibaren çünkü hani gelişim özelliği anlamında da işte hak kavramı, işte soyut düşünme özellikleri 10-12 yaştan itibaren daha gelişmeye başladığı için bir de oyunda siz de oynadınız gördünüz biraz fazla e, okuma durumu var, fazla Hı -hı, yazı tabii. var hani. 10 yaştan küçük belki oynayan arkadaşlarımız biraz zorluk çekebilir. Belki onlar da işte yanlarında bir yetişkinin, bir kolaylaştırıcının, bir öğretmenin desteğiyle bu oyunu oynayabilirler. Ben bir şey miyim? Ben oyunu oynadım. Hani biz eğitim aldıktan sonra artık hani oyunu aldım. İşte ben kendi mahallemdeki çocuklarla oynadım. Çocuklar inanılmaz derecede zevk aldılar oyundan. Ee, daha sonra ve hiç bitmesini istemedi oyunlarının. Çok zevkli bir oyun. Artı ben e, ailemle de oynadım. Annem, babam, abim. Herkes oynadı Ve çok güzel. Çok keyif aldık. Yani büyüklerin oynaması da süper bence. Şimdi kısa bir ara verelim. Parçamızı dinledikten sonra tekrar birlikteyiz. Müzik malamızı verdik. Şimdi tekrar birlikteyiz. Ee, bize oyunun bölümlerinden biraz bahsedebilir misiniz? Ee, bölüm derken ee, işte çare, çare. Oyunda bölüm. neler var? Rı yani, cevap verelim acaba. Evet, aslında bir yandan da öyle. Aslında bence bunu siz de anlatabilirsiniz çünkü en son oyunu oynayanlar sizlersiniz Hı -hı. daha kayda girmeden önce oyunu oynuyorduk e birlikte. Aslında oyun sürükleyici bir oyun. Hani e, böyle e, yani haklarını daha iyi hani şey aklına sokabiliyorsun hani tekrar bir gözden geçirme gibi hani nasıl bir yazılıya çalışırken bir kitabı açıp okuyoruz hani o oyun oynayınca da sanki haklarımızı tekrardan bir gözden geçiriyoruz. Hani e, şey oyunda e, birçok bölüm var. Hani işte çareler, uğur böceği, işte e, hak olay olay. Evet, hak kartları. <gülüyor> e, Acil durum için. Evet. Acil, Acil koruma, koruma kartı. <gülüyor> i̇ki parkurumuz var, iki farklı parkur. İç parkur, i̇şte, dış parkur. Evet. Başka? Piyonlar. <gülüyor> piyonların var, evet. zarla oynanıyor. Piyonlarımız var, adım adım ilerliyoruz. ...başka unuttuğumuz bir şey kaldı mı? Hayır. <gülüyor> Bence kalmadı. Bir şey soracağım. Şimdi siz bu oyunu... ...sonuçta kendiniz düzenlediniz... ...yaptınız. Ee, size yardım edenler de oldu. Bu oyunu yaptıktan sonra... E, ...ilk oynadığınızda... ...neler hissettiniz? Ee, Öncelikle hani... ...yardım değil, koskocaman bir ekip... ...bu oyunu çıkarttı. Öncelikle Söz Projesi'nin... ...hem eğitmen hem de oyun tasarımcısı... ...bir ekibi vardı öyle 10-12 kişi kadar insan hakları alanında, çocuk hakları alanında, çocukla çalışma konusunda, oyun konusunda, tasarım konusunda uzman kişiler Söz Küçüğüm Projesi'nin ekibinde yer aldı. Ki zaten eğitimlerde de onlar işte üniversite öğrencileriyle, lise öğrencileriyle birlikteydiler. Böyle bir ekip hazırladı oyunu. Diğer sorunu tekrar hatırlatabilir misin? Unuttum çünkü ben. Oyunu oynadıktan i̇lk sonra. İlk oynadığımızda. Evet. Aslında ilk oynadığımız halini belki Merve devreye girip anlatabilir. Yok. ilk yani bu sizin oynadığınız gibi bir şey yoktu önümüzde bizim. Gayet böyle muşamba gibi bir şeyden böyle üzerinde sarı, kırmızı renkler falan var. Ondan sonra Aslında normal tam tamam haliymiş haliydi galiba. No, evet onun hani kopyası gibi hani ta tamamlanmamış Aha. hali. İşte normal böyle A4 kağıtlarına basılmış kopya edilmiş ondan sonra kağıtlar üzerinde de işte o olay olay kağıtların üzerinde yazan sorular vardı. Ben o, o oyun olduğunu hiç bilmiyordum zaten hani tesadüfen girip hadi oynayalım falan dedik. Aha. Ama o zaman bile çok zevkliydi. Hani hiç bu görsel yanı yoktu ama çok zevkliydi o zaman da. O zaman çareler de yoktu böyle minik minik bir de falan. Peki hani e, bu Oyunu hazırlama fikri nasıl ortaya çıktı? Ee, bu oyunu yaratma fikri mi? Yani evet, projenin evet. içinde yaratılması mı? Yoksa neden böyle bir oyun oldu mu? Ee, aslında ikisini de cevabını Peki, verebiliriz. De. yani demiş Demin şeyin üzerine konuştuk zaten. Söz Küçüğün Projesi e, akran ile birlikte zaten hı hı. E, çocukların hakları üzerine konuşabilecekleri bir oyun hı. tasarlama amacıyla yola çıkmıştı. Ama neden böyle bir oyun oldu? Yani bu bir kutu oyunu. Ve böyle gayet bildiğimiz işte kızma birader gibi monopoli gibi bir kutunun içinden çıkıyor ve oynanıyor. Çünkü hani dinleyiciler şimdi belki gözlerinde söz kutu oyununu canlandıramıyorlar. Bir şeylerden bahsettik ve ben olsaydım herhalde merak ederdim neye benziyor bu oyun diye. Daha sonra da böyle bir oyun çıkmasının en temel gerekçesi çocuklar yanlarında hiç kimse olmadan da yani örneğin bir eğitmen, bir kolaylaştırıcı, bir öğretmen gayet içinden çıkan oyun oynama kılavuzuyla Açsınlar arkadaşlarıyla ya kurallar bunlarmış deyip oyunu oynamaya başlayabilsinler ve çocukların yanlarında hiç kimseden destek, hiçbir yetişkinden destek almadan ya da oyunu bilen birinden destek almadan kendileri öğrenebileceği bir oyun olsun. Ve bu oyunda e, hiç müdahale gerektirmeden yani bir yetişkinin ya da bir kolaylaştırın e, katkısı gerekmeden çocukları hakları üzerine konuşturabilsin diye. Tabii. Demin olay olay kartları dedi, dediler ya. Hı hı. E, onların içindeki şeylerden bahsedebilir miyiz biraz? E, evet. <gülüyor> olay olay kartların olay olay Aa, kartları var şey. dediniz. Ee... Bir de onların içinde soru, sorular varmış. Onların içindeki sorulardan biraz bahsedebilir miyiz? E, her iki parkur iki parkurdan bahsetmiştik biraz önce dış parkuru iç parkur şeklinde. E, olay olay kartları da aslında parkurlar için ayrı ayrı tasarlanmış, yeşil ve mor renkte. E, Dış parkurda e, olay olay kartlarında bir vaka veriliyor ve bu vakaya karşı size ne dersin diye bir soru soruluyor. E, karşınıza böyle bir, bir e, problem olsa böyle bir vakayla siz karşılarsanız ne söylersiniz ne dersiniz böyle seçenekleri var. Eğer hak temelli bir cevap veriyorsanız 5 tane çare alıyorsunuz. Çareler konuşmuştuk o, onları da tekrar hatırlarız ikinci parkurda, yeşil parkurda ise iç parkurda e, ne yaparsın şeklinde biraz daha harekete yönelik aslında haklarını biren çocukların artık nasıl davranmak istediklerine yönelik e, olay olaylar var vakalar var. Böyle oynarken çok da konuşulur aslında üzerine. Aslında şey eee hep iç dış diyoruz da oyun aslında yuvarlak zaten. Bunu da belirtmiş olalım. Eee Te Peki. Teşekkür ederiz bu eklemenden dolayı çünkü hani evet. belki biz atladık söylemeyi. Hı hı. Hani oyunun yuvarlak olmasının da bir sebebi var. Oyunda ileri ya da geri diye bir şey yok. Ee, yuvarlak olmasın hani köşeli, kenarlı bir oyun olmamasının da sebebi. Örneğin demin sen de sordu galiba oynarken. Başlaya zıplamak iyi bir ha. şey mi kötü bir şey <gülüyor> mi diye. Evet, evet. Yani aslında kötü aslında, bir şey aslında, Ay, pardon iyi bir şey Başla yazıpla diye çare de çare. bir yer var o zaman O zaman <gülüyor> da beş tane YouTube çare, çare. Ya, Bir şey geliyor aklıma bunu söylemeden geçemiyorum oyun üzerine konuşurken Oyunda toplam 15 tane hak kartı var herkesin sahip olduğu ama kapalı ve oyun sürecince aslında bunları açmaya çalışıyoruz. Haklarımızda sahip olmaya evet, çalışıyoruz. 15 tane ve 15 karta kazanır. ulaşan kazanır gibi bir ifade var. Ama benim oynadığım ilk günden bugüne aklıma gelen şey hep şudur. Evet 15 karta sahip olan kazanır ama ben de o hakları öğreniyor oluyorum bir taraftan. 15 kartta hangi haklarını yazdığını öğreniyorum? Herkes kazanıyor. O yüzden herkes sanki pek bir kazanan yok gibi herkes evet. kazanıyor gibi bu çok hoşuma gidiyor. Evet. Aslında galiba oyun satılmıyor. Anladığımız kadarıyla yani marketlerde de, demeyim de oyuncakçılarda falan gitmiyor herhalde. Peki e, oyun satılmıyorsa e, bunu dinleyenler var. O, bu oyunu merak edenler nasıl oynayabilirler? Ee, çok güzel bir soru. Oyunumuz şu an için satılmıyor ve biz çünkü bu proje kapsamında bu oyunu herhangi bir şekilde satıp bundan bir gelir elde etmek için değil e, yaygınlaştırmak ve çocukların gittikleri işte toplum merkezlerinde, eğitim parklarında, okullarda oynayabilmesini istedik. E, bu nedenle de aslında şimdi bir yaygınlaştırmaya başladık. Hem zaten eğitimlere katılan lise ve üniversite öğrencileri çevrelerindeki çocuklarla bu oyunu oynuyorlar. Biz de çocuk çalışmaları birimi olarak, e, örneğin şu an e, TEGEV'li bir işbirliği içindeyiz. E, TEGEV'in tüm eğitim parklarında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı bu arada e, tüm eğitim parklarında Eğitim birimlerinde, Ateş Böceği merkezlerinde bu oyun oynanıyor olacak. Özellikle yaz etkinlikleri döneminde. Ee, Yöret var. Ee, Yöret'in de yaz kampında yine bu oyun oynanacak. Ve biz ulaşabildiğimiz çünkü yaz programında projenin daha fazla sivil toplum kuruluşuna yani çocuklarla çalışan, çocuklarla bir şeyler yapan merkezlere bu oyunu ulaştırma ve çocukların da bu oyuna oralardan ulaşabilmesi planımız var. Mesela örneğin okulların kütüphanelerinde, rehberlik merkezlerinde de olabilirse bu oyun ne kadar güzel olur diye düşünüyoruz. Ama şu an için böyle bir hani şuradan alabilirsiniz, buradan alabilirsiniz ama zaten hani çocuk çalışmaları biriminin web sitesine girip bize mail attığınızda iletişime geçtiğinde bu oyuna bir şekilde ulaşmak isteyen hep birlikte Santral İstanbul'da oyun oynayabiliriz ya da başka bir yerde başka bir Çocuklarla çalışan birimde eğitim parkında oynanabilir. Aslında internet adresini de verebiliyorsak. Tabii çocuk çalışmaları .bilgi buradan bize ulaşıp hani biz sözküçün oynamak istiyoruz diyen herkesle de de oynamaya ve oyunu onlarla da paylaşmaya hazırız. Evet şimdi programımızı Programımızın sonuna geldik. Bir dahaki hafta buluşmak üzere. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hı. Çok Gerçekten çok zevkli bir programdı. Çok Bu arada internet adresini bir daha tekrarlayabilirsek duymayanlar için. Peki. Çocuk çalışmaları.bilgi.edu.tr başında www yok. Teşekkür ederim. Bu oyunun bir sloganı var. İlce programda çıldırıyor. Bizim için bu sloganı <gülüyor> söylemek ister misin? Hep beraber söyleysek. <gülüyor> tamam. Peki kim o zaman başlatıyor? Halklar hepsi her zaman herkes için. Görüşmek üzere. Söz küçün